Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâ ve huve semî'ul Değerli müminler hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayı 20 gününü geride bırakmış durumda ve artık bize veda ediyor. Veda zamanına girmiş bulunuyoruz. Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz şimdiye kadar yapmış olduğumuz ibadetleri kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Amen. Yüce Rabbimiz Ramazan'ın Peygamberimizin mübarek sözüyle ilk 10 günü rahmet, orta 10 günü e, mağfiret, son 10 günü cehennem azabından kurtulma mevsimidir dediği o mevsimlerin üçüncüsüne girmiş bulunuyoruz. Son bir gayret, son bir azim, son bir tevbe-i istiğfar ile, ihlas ile, azim ile, gayret ile bu son on günde Allah'ın cehennem ateşinden azat ettiği, kurtardığı kullardan olmak için çapa sarf edelim. Ve inşallah Yüce Rabbimiz sizleri de, bizleri de, bütün Müslümanları da bu Ramazan ayının son 10 gününde cehennemden azat olan kullardan olmayı bizlere, sizlere nasip eylesin. Değerli müminler, bu mevsimler bizler için bir fırsattır. Yüce Rabbimiz Sallallahu e, Celle Celaluhu bizlere bu tür mevsimleri vermek suretiyle bizleri affetmek, bizleri bağışlamak, bizleri cehennemden azat etmek, günahlarımıza kefaret edecek sevapları yapmamızı sağlayacak fırsatları vermektedir. İşte akıllı insan olur ki bu fırsatları en güzel şekilde değerlendirir. Aklı olmayan insan ise Allah'ın vermiş olduğu bu açık çekleri, imkanları, fırsatları, bu açık bırakmış olduğu e, cennet kapılarını değerlendirmeden gafilce yaşar ve sonunda da ahiretinde cehenneme düşer. Ve oradan kurtulmak için Rabbine yalvarır, el aman diler fakat, Kurtulması söz konusu olmaz. O yüzden ne mutlu Ramazan ayında özellikle Ramazan ayının kıymetini bilenlere. Ne mutlu Ramazan ayını namazla, oruçla, ibadetle, zikirle, Kur'an'la, tövbe istifar istiğfar ile, sadaka ile, fıtır sadakası, zekatıyla, Değerlendirenlere ve bu şekilde Ramazan ayını kendi lehinde olacak şekilde, en güzel şekilde onu bir fırsat olarak bilenlere. Şimdi aklıyla, diplomasıyla, okumuş olduğu okul ile övünen birçok insan vardır. Profesörler vardır, doçentler vardır, doktorlar vardır, mühendisler vardır, avukatlar vardır, şunlar bunlar. Bakarsınız, bu insanlar içerisinde baya bir kısım bu ayların kıymetini bilmez, ibadetin kıymetini bilmez, tövbe-i istiğfarın kıymetini bilmez. Siz baktığınız zaman kalıbına bakarsınız, dersiniz ki çok akıllı, zeki, çevik, ileri gören, ileri görüşlü, tedbirli bir insan diye onu addedersiniz, öyle zannedersiniz. Ama değerli kardeşlerim, Nereden geldiğini bilmeyen, niçin geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini bilmeyen, nasıl gideceğini bilmeyen, orada neyle karşı karşıya geleceğini bilmeyen, cenneti bilmeyen, cehennemi bilmeyen, bu konularda gaflet içerisinde olan, vurdum duymazlık içerisinde olan kim olursa olsun, isterse başbakan olsun, isterse dünyanın en büyük profesörü olsun, atom fizik profesörü olsun, kafası çalışmıyor demektir. Neden? Neden? Çünkü nereden geldiğini, niye geldiğini, için geldiğini, görevinin ne olduğunu, nereye gideceğini, nasıl gideceğini, neyle karşı karşıya geleceğini, orada nasıl bir hayat ile karşı karşıya geleceğini bilmemektedir. En büyük cehalette budur. Kara cahillik budur. Kara cahillik kişinin Rabbini bilmemesidir. Ben biliyorum dediği halde hareketlerinden, konuşmalarından, davranışlarından bilmediği anlaşılanlar da kara cahildir. Annesi, babası, köylüsü, kentlisi neyse yakın komşusu böyle inanıyor diye kendi de inandıysa o da kara cahildir. Muhakkak surette kendi aklıyla, düşüncesiyle, muhakeme gücünü kullanmak suretiyle, Allah'a inanacak, kendisini tanıyacak, kul olduğunu bilecek, niçin geldiğini, bu dünyanın ne olduğunu, ona ne sağlayacağını bilecek, öleceğini bilecek, öldükten sonra hesap vereceğini bilecek, amel defterine iman edecek, cennete hakikaten iman edecek, cehenneme ondan korktuğu belli ol, olduğu bir derecede iman edecek. Şimdi adam diyor ben cennete inanıyorum ama oraya girmek için herhangi bir gayret sarf etmiyor. Diyor ki ben cehenneme inanıyorum ama ondan sakınmak için herhangi bir gayret sarf etmiyor. Basit, gayretleri çok cılız, basit. Cehennem ateşinden kurtulmak için oruç tutmayı göze alamıyor. Beş vakit namazı göze alamıyor. Teravih namazlarını göze alamıyor. Kur'an öğreneyim okuyayım diye bununlarını göze alamıyor. Sadaka vereyim, zekatımı vereyim diye demeye göz... Bunları yapamıyor, yapmıyor. E o zaman sen nasıl cehennem ateşinden korkuyorsun? Bunları yapmadan cehennem ateşinden kurtulman mümkün değil. Öyleyse lafta kalmaması lazım. Ben Allah'ı seviyorum diyor adam. Allah'ı seviyorsan, onun Resulünü seviyorsan onlara itaat edersin. Ama itaat etmiyorsan o zaman bu sevgi Havada asılı bir sevgidir. Gerçek bir sevgi değil. Değerli kardeşlerim mesela evde insan hanımını sevdiği zaman dediğini yapar. Çok sever. <gülüyor> Hanımının bir dediğini iki yapmaz. Hanım ne istiyorsun ne diyorsun. Eğer kötü bir şey demiyorsa tabi. Elinden geldiği kadar onun gönlünü hoş tutmaya çalışır. Dediklerini yapmaya çalışır. Hizmetinde olmaya çalışır. Sevgisini kazanmaya çalışır. Sevgisinin çoğalmasını sağlamak için elinden gelen gayreti gösterir, değil mi? Öyledir. Ama sevgisi sözde ise, laftaysa, küfür eder, hor görür, bağırır, çağırır, kalbini kırar, kötüler, iter, kakar, hatırını kırar, ne bileyim, istediği hakareti yapar. Ee, Şimdi aynı şekilde bir insan Rabbini seviyorsa emirlerini tutar değil mi? Bir insan Rabbini seviyorsa onun emrettiklerini yerine getirmeye çalışır. Nehyettiklerini, haram kıldıklarını, yasak kıldıklarını da uzak onları bırakır, onlardan uzaklaşır. Bunları azami ölçüde yapmıyorsa bu sevgi sözde bir sevgidir. Bazı insanlar kalbim temiz der. Kalbi temiz olan insan... Hangi insandır? Bir insanın etmiş olduğu bu temizlik iddiasıyla kalp temiz oluyor mu? Temiz olan kalpte şirk olmaz. Ama sen efendim şirke bulaştıysan Allah'a ortak koşuyorsan o kalp pislenmiştir. Temiz olan kalpte Allah sevgisi vardır. Ama sen paraya, kula, mala, mevkiye tapıyorsan o kalp Temiz değildir. Temiz olan kalpte Resulullah'ın sevgisi vardır. Ama sen Resulullah yerine felancı topçuyu, futbolcuyu efendim felancı düdükçüyü davulcuyu seversen bu kalp temiz değil mi? Benim kalbim temiz diyorsan orada Allah sevgisi vardır. Gerçek bir sevgi. Orada Muhammed sevgisi vardır. Gerçek bir sevgi. Orada Allah'ın emirlerini yerine getirme gayreti vardır. Orada Allah'ın yasakladığı şeylerden azami derecede uzaklaşma gayreti, samimiyeti, ihlası vardır. Bunlar yoksa, bunlar sözde iddialardır. Atalarımız ne demişler? Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu işler lafla olmaz. ile olmaz. Peynir gemisi lafla yürümez. Olmaz. Değerli kardeşlerim, kalbimizin diliyle, lisanımız ile, gönlümüzün diliyle, hareketlerimiz ile Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğimizi göstermemiz, ispat etmemiz lazım. Sözle olmaz. Namaz yok, niyaz yok. Affedersiniz, içki var, şu var, bu var, melanet var, Zina var, şu var, bu var, her türlü melanet var. Ben kalbim temiz, ben Allah'ı seviyorum. Bunlar boş iddialar. Allah'ı seven, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır. Değerli kardeşlerim, esas bugün konumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetiyle ilgili. Değerli kardeşlerim, bir insan olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hayatın her alanında bize örnektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli özelliği merhametli olmasıdır. Yüce Rabbimiz onun merhametini Kur'an'da şöyle ifade eder. لَقَدْ جَاءَ ف۪يكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Sizin içinizden bir Resul, bir elçi gönderdi. Azizun aleyhima anittum. Sizi sıkıntıya düşüren her şey onu çok üzer. Sizin asla sıkıntıya düşmenizi istemez. Harisun aleykum. Sizin doğruya ulaşmanız konusunda çok Ciddi bir gayreti vardır. Sizin her türlü hayırı tatmanız, dünyada da ahirette de her türlü hayırı tatmanız için azamik bir gayreti vardır. Cennete girmeniz için gayret eder. Dünyada başınızı sıkıntıya sokmamanız için gayret <gülüyor> sarf eder. Allah ile aranızın açılmaması için gayret sarf eder. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ Rahim وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Özellikle müminler karşısında çok büyük bir merhameti vardır. Raufdur. Merhametlidir. Rahimdir. Acıma hisseder, acıma duyar. Üzülür. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Değerli kardeşlerim yine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için en büyük örnek olduğunu yüce Rabbimiz Kur'an'da şöyle beyan ediyor. "Lekad kana lekum fi Resulillah <Sessizlik> usvetun hasene." Sizler için Allah'ın Resulü'nde örnek alınacak ne güzel hasletler vardır. Allah'ın Resulü Sizlere örneklik teşkil etme açısından ne güzel bir örnektir. Limen kâne yarucullâha ve'l-yevmel âkhirâ. Kim ki Allah'ı diliyor ise, Allah'ı seviyor ise, Allah'ın kendisi için hazırlamış olduğu nimetlere dört gözle bakıyor ise, Onları umuyorsa, cenneti umuyorsa, oraya kavuşmak istiyorsa, Allah'ın rızasına, onun sevgisine mazhar olmak istiyorsa, cehennem azabından kurtulup ebedi bir şekilde cennette Allah'ın hoşnut kıldığı, razı ettiği, razı olduğu kullardan olmak istiyorsa, işte onlar için bir örnek var, bir güzel örnek var. O güzel örnek kim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ona baktığımızda bir insan nasıl güzel bir insan olur? Bir insan nasıl cennet yoluna gider? Bir insan nasıl cehennem yolundan uzaklaşır? Bir insan nasıl Allah'ın yolundan gider? Nasıl Allah'ın razı olduğu bir insan olabilir? Nasıl Allah'ın sevdiği bir insan olabilir? Nasıl Allah'ı sevebilir? Onun örneğini Allah'ın Resulü'nde muşakhas olarak, kişileştirilmiş olarak insanlar görürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onu görüyorlar ve onu kendilerine örnek alıyorlardı. Peki bizler görüyor muyuz? Aramızda değil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama neyle aramızda? sözleriyle aramızda rivay ondan gelen rivayetlerle aramızda fiilleriyle aramızda takrirleriyle aramızda onu anlatan hadis-i şerifler ile aramızda onun ağzından mübarek dilinden sert olan çıkan hadis-i şerifler ile aramızda emirleriyle aramızda yasakladığı şeyler ile aramızda Dolayısıyla onu anlamak, onu örnek almak için, azzaallahu celle celerihu onun sözlerine bakmak lazım, onun fiillerine bakmak lazım, onun güzel hasletlerine ahlakına bakmak lazım, onun muamelatına bakmak lazım, onun ev hayatına, iş hayatına, devlet hayatına bakmak lazım arkadaşlığına bakmak lazım. Yolculukta dar günde, zor günde, geniş günde ki tutum ve davranışlarına bakmak lazım. Bakmayınca nereden öğreneceğiz? Cennete girmek isteyen kişi de bakmak zorunda. Cennete girmek isteyen kişi görmek zorunda, öğrenmek zorunda. Ha, cennete girmek isteyen insan böyle olmalıdır diyeceğiz, bakacağız. Onu kendimize örnek alacağız. Eğer öğrenemezsek nereden alacağız değerli kardeşlerim? Maalesef onu öğrenme konusunda çok gayretlerimiz yok. Cuma günleri vaazlar olur, millet dışarıda sohbet yapar. Senin malın benim halım, senin arazim benim arazim, senin koyun benim koyun, senin inek benim inek. Şöyle oldu, böyle oldu, sen oğlanı everdin mi ben kızı everdin mi? Şöyle oldu böyle oldu bir sürü ya kardeşim bunlar da gerekli ama bak haftada bir defa cuma bazı yapılıyor millet dışarıda içeri girmiyor. Peki o zaman bu örnek şahsiyeti nasıl öğreneceğiz? Peygamberimizin örnekliğini nasıl öğreneceğiz? Cennete girecek adam böyle olmalıdır nasıl diyebileceğiz? Kendimizi nasıl düzeltebileceğiz? Biz de öyle olmalıyız ki cennete girelim nasıl diyebileceğiz? O fırsatı nasıl yakalayabileceğiz değerli kardeşlerim? Maalesef onu öğrenmeden bunu yapmak mümkün değil. Ezan da okundu ama kısa bir şekilde peygamberimizle ilgili birkaç sözle sohbetimizi bağlayalım. Değerli kardeşlerim peygamberimizin şemali şöyleydi. Orta boyluydu, buğday tenliydi, yassı burunluydu, saçları omzuna kadardı, saçlarını ortasına ayırırdı. Güler yüzlüydü. Her insana tebessüm ederdi. Tebessümuke li vajhi ahika sadaka derdi. Kardeşin yüzüne gülümsemen sadaka vermendir, ona sadaka vermendir derdi. Biri onunla konuştuğu zaman onu can kulağıyla dinlerdi. Edepli dinlerdi. Ne istiyorsa ona cevabını verirdi. Asla kimseden yüz çevirmemiştir. Kişisine göre muamelede bulunmamıştır. Herkese eşit muamelede bulunmuştur. Herkese eşit değeri kıymeti vermiştir. Sadece bir olay vardır. O da e, bir kabile reisine İslam'ı anlatırken, ama biri geldiğinde ama birini bir taraf yani ondan yüz çevirip o kabile reisine İslam'ı anlatmıştır. Çünkü o kabile reisi İslam'a girerse bütün kabilesi İslam'a girecektir diye düşünmüştür. Onun sorusunu ertelemiştir. Bu da Allah'ın Hoşnutsuzluğuna sebep olmuştur ve Allahu Teala Peygamberimizi uyarmıştır. Neden ondan yüz çevirdi? Onun taşımış olduğu kalp, o Kabile Reisinin taşımış olduğu kalpten daha üstün. Çünkü o yüreğini açmış Allah diye geliyor. Öbürü de dinleyeyim mi dinemeyeyim mi diyor. Kararsız. Aralarında fark var. Allah için Kabile Reisiymiş, şuymuş, buymuş önemli değil. Allah için bir, bir insanın taşımış olduğu kalp önemlidir. Değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diye ehne selam verirdi. Onları güzel yüzle, güzel yüzle karşılardı. Evinden çıkarken aynı şekilde Esselamu aleyküm ve derdi çıkardı. Hatta Hazreti Ayşe'yi öperek evden çıkardı. Değer verirdi, kıymet verirdi, sevdiğini belli ederdi. Ve der ki siz birini seviyorsanız ona sevdiğinizi söyleyin. Ki o da sizi sevsin. Yanlış anlamasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde temizliğini yapardı. Hiç kimseye muhtaç olmadan kendi özel kişisel temizliklerini yapar. Evinin temizliğini yapar. Evini süpürür. Söküğünü efendim diker. Bulaşığını yıkar. Gerekirse yemeğini yapar. Hanımlarına her konuda yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe'ye sorduklarında nasıl bir insandı peygamber? Derdi ki kâne hulukuhu kuran onun ahlakı Kur'an'dı derdi. Derdi. O ehlinin hizmetindeydi evde da, daima. Ehlinin hizmetinde, çoluğunun çocuğunun hizmetinde. Halk meydanlarında büyük bir cengaver, evinde çok büyük bir hane reisi, merhametli, şefkatli, kalp kırmayan, kötü söz söylemeyen, sesini yükseltmeyen bir insan. Asla kalp kırmayan bir insan. Böyle bir insandı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evinde bol bol ibadet yapardı. Ayakları uyuşana kadar gece namazları kılardı. Bir gün yatağından kalkmış o kadar namaz kılmış ki Hazreti Ayşe, ya Resulallah Allah gelmiş geçmiş günahlarını affetmedi mi? Neden bu kadar kendini heba ediyorsun diye sorduğunda cevabı şu olmuştur. Efela ekûnü abden şekûrâ ya Ayşe. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Evet Allah beni affetti. Evet Allah bana cenneti vacip kıldı. Evet bana Allah cehennemi haram kıldı. Evet ben cennetliyim. Doğrudur. Ama ben şükretmek için bunu yapıyorum. Allah'a teşekkür etmek için bunu yapıyorum. Allah'tan yani illa cehennemden kurtulmak için değil. Allah'ı sevdiğim için Allah'a teşekkür etmek için bunu yapıyorum. Madem ki bu kadar nimeti bana verdi, madem ki cenneti bana vacip kıldı, madem ki beni cehennem, cehennemden azat eyledi, beni müşerref bir kul yaptı, elçi yaptı, peygamber yaptı. Öyleyse ben nasıl olur da ayaklarım uyuşana kadar ayakta ona saygıda bulunmam? Nasıl olur da onu anmam, nasıl olur da onu tesbih etmem, nasıl olur da secdeye kapanmam? Saatler hiç önemli değil. Ayaklarımın uyuşması hiç önemli değil. Önemli olan benim ona teşekkür etmem. Benim ona şükretmem. Vermiş olduğu nimetlerin kadrini bilmem. Nankörlük etmemem. O yüzden değerli kardeşlerim, Allah'a karşı körlük etmeyelim. Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere teşekkür edelim. Şükredelim, hamd edelim. Vermiş olduğu sağlığa, afiyete. Vermiş olduğu mala, rızka. Vermiş olduğu İslam nimetine. Din nimetine, Kur'an nimetine, şu ezan nimetine, şu cami nimetine ve şurada secde edebilme nimetine şükre teşekkür edelim. Le <gülüyor> enşekertum le azidannakum ve in kaftertum in azabî le Yüce Rabbimiz buyuruyor. Şayet şükrederseniz size olan nimetimi artırırım ve şayet inkar ederseniz Lan körlük ederseniz nimetin nereden geldiğini bilmezseniz, nimetin sahibine teşekkür etmezseniz, Allah'a teşekkür etmezseniz biliniz ki bu teşekkürsüzlüğünün, teşekkürsüzlüğünüzün neticesinde Allah'ın azabı çetin olacak. Allah korusun. Değerli kardeşlerim, tabii ki peygamberimizin aile hayatıyla ilgili, ashab arasındaki hayatıyla ilgili daha birçok özellikler var. Bir de çocuklar için bir şey anlatalım da bitirelim. Onlar da şey yapmasınlar. Bir gün çocuklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi ağlayan bir çocuk görmüş. Efendim yanına gitmiş, başını okşamış. İyi dinleyin çocuklar. Bunu anlat anlatırsınız büyüdükçe. Çocuk ağlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş, başını okşamış. Evladım sana ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Demiş ki, bir kuşum vardı. Öldü gitti. Ben onunla oynuyordum, eğleniyordum, ötüyordu. Kuşum vardı, öldü. Ona ağlıyorum, kuşuma ağlıyorum. Peygamberimiz, demek öyle ha. Seni neden terk etti bu kuşcağızın? Vah vah vah. Seni neden terk etti bu kuşcağızın? Hadi bakalım diye başını okşamış, gönlünü almış bir devlet reisi olarak. Bir o zaman yani yeryüzünde kurulu en büyük devletleri alt etmiş ve bir numaraya yükselmiş bir devlet başkanı olarak sokakta yaşlı bir çocuğu görmüş ve onun gözyaşlarıyla ilgilenmiş, başını okşamış, gönlünü hoş tutmaya çalışmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklar için de bunu anlatalım. Bunu da onların kulağında e, efendim bir kürsü. Allah bizden razı olsun. Vaktinizi biraz fazla aldım. Eee Cenabı Hak cümlemizi hak yolda muvaffak <gülüyor> eylesin. Cenabı Hak bilmediklerimizi öğrenmeyi, bildiklerimizde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Cenabı Hak amellerimizde ihlaslı olmayı bizlere nasip eylesin. Şu mübarek ayları, günleri en güzel şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin. Cenabı Hak şu cemaatimizin şu Güler yüzlü insanların Geçmiş bütün günahlarını Affeylesin Ahirete intikal etmiş olanlarını da affeylesin Makamlarını cennet eylesin Ve Cümlemize Allah rızası için şurada bekleyen Bekleşen Allah'a secde etmek için bir an önce heyecan içerisinde Bekleyen Bay bayan bütün Kardeşlerimizin Müjdesi inşallah Cennet olsun Rabbim onları cennetle müjdelesin, cehennem azabından azat eylesin. Cehennemi bizlere, sizlere haram kılsın, cenneti bizlere vacip kılsın. Allah hepimize sağlık, selamet, afiyet nasip eylesin, kötü gün göstermesin. Her türlü felaketlerden, sel felaketlerinden, zelzelelerden bizleri muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha.